bir senenin kıymetini sınıfta kalan bilir bir ayın kıymetini erken doğum yapan kadın bilir bir haftanın kıymetini dergi çıkartan bilir bir saatin kıymetini sevdiğini uğurlamak üzere peronda oturan bilir bir dakikanın kıymetini uçağını kaçıran bilir bir saniyenin kıymetini Ölümden son anda kurtulan, bir salisenin kıymetini ise gümüş madalya alan bilir. İnsanın satın alamayacağı tek şey zaman, bozuk para gibi harcıyorsun. Eğer bu video ulaştıysa paylaş başkasına vesile ol. Sen de bu hizmetimizle ortak ol. Dualarımızla pay al, ahirette kardeşimiz ol.